Sûresi. Mekke'den nazil olan bu sure 3 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim zamana, insanlar hüsranda. Ancak şunlar müstesna. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler.